Selamun Aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli çocuklar, bugünkü program size özel ama anneniz, babanız da dinleyebilir, takip edebilir. Bugün hikayelerimiz var. Hikayelerimizi anlatırken kahramanımız Emre. Emre yaşadığı olayları annesiyle, babasıyla, dedesiyle, Bizimle paylaşacak. Hem güzel şeyler öğrenmemize vesile olacak, hem de biraz bilgilerimizi arttırmış olacağız. Hem size hem bize kolay gelsin. Emre annesiyle yaptığı anlaşma gereği artık kendi odasını kendisi toplayacak ve kendisi temizleyecekti. Emre bir haftadır odasını toplamamış, e, odası da bayağı dağılmış ve kirlenmişti. Emre nihayet odasını temizlemeye karar verdi. Lakin odayı temizlemek Emre'nin çok zamanını almış ve Emre de çok yorulmuştu. O sırada uzunca süredir ortada gözükmeyen Emre'yi merak eden dedesi odaya geldi. Emre odasını toplamış ve güzelce temizlemişti. Odasındaki düzeni gören İlyas dede, ''Bu odayı sen mi temizledin?'' Emre, ''Ne kadar düzenli ve güzel olmuş evladım, aferin.'' dedi. Emre, ''Evet ben yaptım ama çok yoruldum dedeceğim.'' dedi. İlyas dede, ''Emre, sana bir soru soracağım.'' ''Bu odayı sürekli bir temizleyen olmazsa böyle temiz kalabilir mi sence?'' dedi. Emre bugün temizlikle o kadar meşgul olmuştu ki, bu odanın birisi tarafından temizlenmediğinde temiz kalamayacağını çok iyi anlamıştı. Ve ''Eğer bu odayı sürekli bir temizleyen olmazsa temiz kalamaz dede'' dedi. İlyas dede ''Peki'' ''Senin bu küçük odan, sürekli temizleyen olmadan temiz kalamazken, şu koca dünya sence nasıl böyle temiz kalabiliyor?'' dedi. Emre çok iyi biliyordu ki, temizleyenler olmadan temiz kalamazdı. E iyi de, dünyayı temizleyen kimlerdi? Dedesine, ''Dedeciğim, bu dünyayı temizleyen kimlerdir?'' ''Aklıma gelmedi'' dedi. Dedesi, ''Yeryüzündeki temizlikçiler evladım'' dedi. Evet. Emre'nin bugün temizlikle meşgul olduğu için, anlatacaklarını çok iyi anlayacağını biliyordu dedesi. Ve İlyas dede, yeryüzü temizlikçilerini tek tek anlatmaya başladı. ''Gel bakalım Emre, şimdi iyi dinle.'' Bu dünya daima çalışan büyük bir fabrika ve her zaman dolan ve boş olan bir misafirhane gibi. Halbuki böyle işlek fabrikalar ve misafirhaneler, pislikler ve süprüntülerle kirlenir değil mi? Eğer dikkatle bakılmaz, temizlenmezse içinde duramazsın. Halbuki bu dünya misafirhanesi, o kadar temiz ve kirden uzaktır ki, gereksiz ve pis olan hiçbir şey ortalıkta bulunmaz. Bulunsa da hemen temizleniverir. Demek bu dünya misafirhanesinin sahibi, bu dünyaya çok iyi bakıyor ve temizletiyor. Eğer temizlik olmasaydı, bir senede insanlar ve diğer canlılar zaten yeryüzünde boğulurdu. Emre, dedesinin anlattıklarını çok doğru bulmuştu. Fakat Emre'nin aklına bazı şeyler takılmıştı. Küçücük odanın temizliği bile çok yorucu ve zordu. Emre, koca dünya misafirhanesinin sahibinin Allah olduğunu, her şeye gücünün yettiğini biliyordu ama yine de bu temizliğin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyordu. Dede, dünya çok çok büyük bir yer buranın temizliği nasıl yapılıyor, dedi. Dedesi, Evladım, Cenab-ı Hak, yeryüzünü temizlemek ve her günde milyarlarca ölen hayvanların cenazelerini toplamak için, temizlik ve sağlık memuru gibi çalışan etçil hayvanları yaratmış. Eğer, o canlılar görevlerini düzenli olarak yapmasalardı, yeryüzü çok pis kokardı. Hem küçücük hayvanların cenazelerini ve yerdeki küçücük taneleri toplamak vazifesiyle de karıncalar görevli. Pis sıvıları emmek sineklerin görevi. Aynı şekilde denizlerin içerisinde de sürekli temizlik memurları var. Rüzgâr ise zemininin üzerine konan toz, toprak her şeyi üfler, temizler emre. Bulut süngeri zemin bahçesine su serper, toz toprağa yatıştırır yıkar. Sonra bulutlar gökyüzünün kara görüntüsünü temizlemek için çekilir, gizlenir. Geri kalanlarını da artık sen düşün. İlyas dedenin anlattıklarından sonra Emri'nin aklına köyde ağacın altında yaptıkları piknik gelmişti. Yedikleri yemekten sonra Attıkları yemek artıklarını temizlemek için Temizlik memurları Sırayla gelmişlerdi Artan et ve kemikleri Köpekleri şimşek Ekmek kırıntılarını karıncalar Karpuzun kabuklarını keçiler Karpuzun yere dökülen suyunu sinekler temizlemişlerdi Kendilerine Bir tek poşet Ve gazeteleri toplamak kalmıştı Demek ki Yeryüzünde temizlik için sürekli çalışan yeryüzünde temizlikçiler vardı. Emre bu dengeye hayran kaldı. Ve bu dengeyi kuran Allah'ın ne denli büyük olduğunu bir daha iyi anladı artık. O sırada Emre'nin annesi de odaya gelmişti. Emre'nin odasını topladığını görünce, Annesi Emre'ye kocaman bir aferin dedi, teşekkür etti. Evet çocuklar, bizim anlayamadığımız daha neler oluyor neler dünyada? Yani etrafta gördüğünüz, bazen şöyle garipsediğiniz veya korktuğunuz, çekindiğiniz hayvanlar var ya, hepsinin ama hepsinin bir görevi var. Bunları yaşınız ilerlediğinizde, daha iyi anlayacaksınız. İlk hikayemizde ne öğrendik? Hiçbir şey boşuna yaratılmamış. Geçelim bir başka hikayemize. Emre ve Hakan çok iyi iki arkadaştı. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. İki arkadaş İlyas dedelerinin bahçesinde top oynarken... İlyas dede de köpeği şimşekle beraber bahçeden geliyordu. Çocukların yorulduklarını gören İlyas dede, ''Bahçeden kiraz topladım, oyununuza biraz ara verin de beraber kiraz yiyelim.'' dedi. Emre ve Hakan, oyunlarını ara verip kiraz yemeye koştular. Kirazlarını yerlerken İlyas dede köpeği Şimşek'i gösterdi. Çocuklar dedi, Sizce hayvanlar konuşur mu? Hakan, hayır dedi, hayvanlar konuşmazlar. Emre, dedesinin neden bu soruyu sorduğunu anlamıştı. Çünkü bahçedeyken, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ağaçlarla ilgili mucizelerini anlatacağı zaman, ağaçlar yürür mü? diye sormuştu. Hem dedesi o gün, Peygamberimizin başka mucizelerini anlatacağını söz vermişti. Hemen aklına geldi Emre'nin ve Hakan'a, Hakan dedi, Dedem, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini bana anlattı. Sanırım dedem bize hayvanlarla olan mucizelerini anlatacak. Dinlemek ister misin? dedi. Hakan, Peygamber Efendimizin bazı mucizelerini biliyordu, duymuştu. Fakat hayvanlarla olan mucizelerini hiç duymamıştı. Hakan bu işe çok sevindi. Büyük bir heyecanla, ''Evet, evet, ben de dinlemek isterim.'' dedi. Ve İlyas dede anlatmaya başladı. Medine yakınlarında çobanlık yapan Uhban adında bir çoban varmış. Bir gün keçilerini otlatırken bir kurt, Keçilerden birisini tutmuş. Çoban kurdun elinden zor kurtarmış. Kurt dile gelmiş. Allah'tan korkmadın. Sen benim rızkımı elimden aldın. Çoban acayip demiş. Sen nasıl konuşursun? Hiç kurt konuşur mu? Kurt demiş ki, acayip senin halindedir ki. Bu yerin arka tarafında bir zat var ki, ''Sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir. Sen onu tanımıyorsun bile. Esas acayip olan bu.'' Şaşırmış çoban. Demiş ki, ''Madem öyle, ben gideceğim. Fakat kim benim keçilerime bakacak?'' Kurt, ''Ben bakacağım.'' demiş. Başka çare bulamayan çoban, çobanlığı kurda devretmiş gitmiş.'' Araya araya peygamber efendimizi görmüş aleyhisselatu vesselam. İman etmiş. Dönmüş eski yerine bakmış ki kurt keçilere gerçekten çobanlık yapıyor sözünde durmuş. Hiçbirisine bir şey olmamış. Bir keçi ona kesmiş. Çünkü ona peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem tanımasını sağladığı için. Emre ve Hakan... Kurdun konuşmasının ve Efendimiz ve Vesselam'ın yerini söylemesinin çok harika bir olay olduğunu düşünmüşler. Emre Hakan'a sormuş. Seninle bir kurt konuşsa ve bir peygamberin yerini söylese gider miydin? E tabii ki giderdim. Kim gitmez ki? demiş Hakan. Çıkarlarını ve menfaatlerini düşünen inatçılar gitmez çocuklar demiş İlyas dedi. Bakın mesela Peygamber Efendimiz zamanında Ebu Süfyan ile adında Mekke'nin ileri gelenlerinde iki kişi vardı. Bir kurdu görmüşler bir ceylanı takip edip Kabe'ye girmiş. Bunlar da kurdu takip ederken kurt dönmüş ve konuşmaya başlamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında o bir peygamberdir. Son peygamberdir diye söylenmiş. Elbette çok şaşırmışlar. Ebu Süfyan Saffana demiş ki: "Sakın sakın bu olayı kimseye söylemeyelim. Korkarım Mekke boşalır da hepsi Muhammed'e inanır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın çocuklar. Bu muhteşem olayı yaşadıkları halde kurdun konuşmasına şaşırdıkları halde İnatlarından, çıkarlarını kaybedeceklerinden dolayı Efendimiz'e inanmamışlar. Ne kadar kötü değil mi? Eee bir de aslanla ilgili bir mucize var, onu da dinlemek ister misiniz dedi İlyas dedi. Emre ve Hakan zaten dikkat kesilmişlerdi. Evet dinlemek isteriz dediler. Anlatmakta çok ünerli olan İlyas dede yine anlatmaya başladı. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sefine ismindeki hizmetkarını Yemen'e göndermek için emir vermiş. Yolda onun karşısına kocaman bir aslan çıkmış. Sefine ismindeki hizmetkar ben demiş. Hazreti Muhammed'in hizmetkarıyım sallallahu aleyhi ve sellem. Bana ilişme. Aslan ona ilişmemekle beraber bir de yolu göstermiş nereden gideceğini. <gülüyor> İlyas dede gülümseyerek sormuş. Çocuklar bu mucizeleri Allah Teala bize neden gösterdi sizce? Emre ve Hakan bazı şeyleri tahmin ediyorlarsa da İlyas dedenin sözünü kesmemişler ve ondan beklemişler. Çocuklar Allah bu mucizeleri bizlere göstermekle diyor ki, ''Ey insanlar, ibret alın. Kurt, aslan tanıyor, itaat ediyor. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız lazım.'' Emre ve Hakan, duydukları bu mucizeler karşısında heyecanlanarak, beraberce, ''Evet'' dediler, ''Biz hayvanlardan aşağı düşmemek için, peygamberimizi tanıyıp onun istediği gibi insanlar olmak için çalışacağız. İlyas dede hadi bakalım bugünlük bu kadar yeter şimdi oyununuza devam edebilirsiniz demiş. Emre ve Hakan İlyas dedelerinin anlattıklarını dinlemekten çok hoşlanıyorlardı. Bu yüzden hiç bitmesini istiyorlardı. İlyas dededen sonra başka mucizeleri anlatmalarını istediler ...ve oyunlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Ve bir başka hikaye. Emre karnesini almış. Tüm notları peki. Babası yaz tatilinde Emre'yi köye, dedesinin yanına göndereceğine söz vermiş. Emre köyde kalmaya çok alışmış... Ve orayı çok seviyor. Çünkü orada çok sevdiği dedesi, bir sürü arkadaşı, yemyeşil yerler, gezebileceği çok yer var. Emre'nin babası Emre'yi köye getirdi. Emre köye geldiği için o kadar mutlu ki. Büyük bir sevinçle ilk gördüğü anda dedesinin kucağına atladı. Emre hemen bahçeye gitmek istiyordu. Dedeciğim bahçeye gidelim mi? Tamam dedi dedesi. İlyas dedenin çok güzel bir bahçesi vardı. Bahçede türlü türlü meyve ve sebzeler vardı. Emre erik ağacından erik toplamak istiyordu. Dedesiyle beraber biraz erik topladılar ve dinlenmek için ağacın altında oturdular. İlyas dede Emre'ye, ''Emre dedi, ağaçlar sence yürüyebilir mi?'' Emre dedesinin neden böyle bir soru sorduğunu anlayamamıştı. Dedeciğim tabii ki yürüyemezler dedi. İlyas dede, Evet ağaçlar yürüyemezler. Ağaçların yürümesi bir mucize olurdu değil mi? Eee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ağaçlarla ilgili bazı mucizeleri de var. Bunları sana anlatmamı ister misin? dedi. Emre büyük bir heyecanla, Elbette dedi. Emre, daha önce de dediğimiz gibi, dedesinin anlattıklarını dinlemekten çok hoşlanıyordu. Dedesi anlatmaya başladı yine. Emrecim, bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına çölde yaşayan bir adam geldi ve ondan bir mucize göstermesini istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacı göstererek adama dedi ki, şu ağaca söyle ki, Resulullah seni çağırıyor. Adam şaşırsa da denileni yaptı. Gitti ve ağaca aynını dedi. Ağaç sağ ve sola eyle eyle köklerini yerden çıkartıp peygamberimizin huzuruna geldi. Adam şaşkın. Dili tutulmuş derler ya, bu harikulade olayları gördükten sonra ancak kendine gelebildi. Şimdi dedi, aynı geldiği gibi gitsin buradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretti, ağaç tekrardan yerine gitti Allah'ın izniyle. Bu mucizeyi dinlemekten etkilenen emre, dede, ağaçlar Peygamber Efendimiz'i çok seviyor olmalı. Çünkü ben sevdiğim insanları gördüğümde hemen koşarak yanına gitmek istiyorum. Baksana, ağaçlarda bir sözüyle Efendimizin yanına gidiyorlar, dedi. Evet, evet, ağaçlar Peygamber Efendimiz'i tanıyıp, sözünü dinleyip itaat ediyorlar, diyen İlyas dede, Bir tane ağaç mucizesi daha dinlemek ister misin, dedi. Evet, dedi Emre. İlyas dede, Tebessüm etti ve anlatmaya başladı. Taif zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece at üstünde giderken uykusu gelmiş. O haldeyken bir sidre ağacına rast gelmiş. Ağaç ona yol verip atını incitmemek için ikiye ayrılmış. Yani Efendimiz at ile içinden geçmiş. Ta zamanımıza kadar o ağaç, İki ayak üstünde muhteşem bir vaziyette kalmış. Efendimiz aleyhisselamın incitmemek için ikiye ayrılan, yol veren o ağaç emreyi çok etkilemişti. Bu gerçekten muhteşem bir olaydı. Dede, ''Peygamber efendimizin ağaçlarla ilgili başka bir mucizesi var mı?'' dedi. ''Var, var. Son bir tane daha aklımda. Onu da anlatayım.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çölde yaşayan bir adama dedi ki, ben bu ağacın şu dalını çağırsam yanıma gelse benim peygamber olduğuma iman eder misin? Adam evet demiş. Peygamber Efendimiz ağacın dalını çağırmış. O dalın ağacının başından kopup peygamber efendimizin yanına atlaması Herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanmış. Sonra emretmiş ve tekrar geldiği gibi yerine gitmiş. İlyas dede, Emre'ye, ''Ağaçların bu şekilde Efendimiz'i tanıyıp, sözünü dinleyip itaat ederken, bazı insanların ona inanmamasının ne kadar kötü bir olay olduğunu şimdi anlıyor musun?'' dedi. Ağaçlarla ilgili mucizeleri dinleyen Emre, dedesinin söylediği şeyi çok doğru buldu. Peygamber efendimize inanmayan insanlara biraz da sinirlenerek, ''Ağaçlar peygamberimizi tanıyıp itaat ediyorlarsa, bizler de onu tanıyıp bizden yapmamızı istediği şeyleri yapmalıyız.'' diyebildi. Akşam olmak üzereydi. Bu mucizeleri dinlemek Emre'nin çok hoşuna gitmişti dedesinden daha sonra diğer mucizelerden de bahsetmesini istedi. Dedesi de anlatacağını söz verdi ve o köy evinin yolunu tuttular. Emre'nin babası bir kumaş fabrikasında mühendis olarak çalışıyordu. Emre, Babasının müsait zamanı olmadığı için babasının çalıştığı fabrikaya hiç gidememişti. Babasının çalıştığı fabrikayı çok merak ediyor, gitmek istiyordu. Dedesi onu yine kırmadı ve beraber fabrikaya gittiler. Fabrika çok büyüktü. Kapıya geldiklerinde telefonla babasını aradılar. Emre'nin babası toplantıdaydı. Fabrikada biraz dolaşın dedi. Onlar da fabrikada gezmeye başladılar. Fabrikanın içinde kocaman makineler vardı. Makinelere iplikler giriyor, çeşit çeşit kumaşlar çıkıyordu. İlyas dede Emre'ye, ''Yavrum, bu fabrikanın bir sahibi var mıdır?'' deyince, ''Tabii ki vardır.'' dedi Emre. Dedesi yine sordu, ''Peki dünyanın sahibi kim?'' Ee, Emre bu kolay sorunun cevabını biliyordu. Elbette dünyanın sahibi Allah'tır dedi. Dedesi Emre'yi biraz düşündürmek istiyordu yine. Düşünmesi için de Emre'ye sordu. Peki dünyada Allah'ın fabrikaları var mı evladım? Emre bu soruya evvela bir anlam veremedi. Çünkü dünyada sadece insanların yaptığı fabrikalar vardı. Emre, insanların fabrikalarından başka bir fabrika görmemişti ki. Nihayet karar verdi. Hayır dedi. Allah'ın yeryüzünde fabrikaları yoktur. Dedesi tebessüm etti. Yavrum, Allah'ın yeryüzünde sayısını bilemediğimiz diyelim yüz binlerce çeşit fabrikası var. Hem de insan fabrikalarından daha mükemmel, dedi. Emre düşünüyor düşünüyor fakat bir türlü işin içinden çıkamıyordu. Hem de yüz binler çeşit fabrika Allah Allah. Peki neredeler dede ben niye hiç fabrika göremiyorum dedi Emre. Dedesi hemen cevabı vermek istemiyordu. Hem de her yerdeler evladım dedi. Gözünü açıp dikkatli bakarsan görürsün. Emre iyice merak etmişti. Artık sabrı kalmadı. Dede ben çok merak ettim. Allah'ın yeryüzünde fabrikaları hangileri dedi. Çok uzatmadan konuya girdi dedesi. Yavrum Allah'ın yeryüzündeki fabrikaları hayvanlar, bitkiler ve bütün varlıklardır. Mesela süt fabrikaları inek, koyun, keçi ve develerdir. Yeşil ot yerler değil mi? Ama beyaz ve çok faydalı olan süt verirler. Emre, ineğe hiç fabrika gözüyle bakmamıştı. Ama dedesinin söyledikleri de doğruydu. Bugünkü gezdiği fabrikada, fabrikaların nasıl çalıştığını da görmüştü. Basit bir iplik giriyor, desenli bir kumaş oluyordu. İnek de bir süt fabrikasıydı. Çünkü yeşil yeşil otları yiyor, bembeyaz süt veriyordu. İlyas dede devam etti. Yumurta ve bal fabrikaları nelerdir? Emre ilk başta çok takılmıştı ama artık hepsini bilebilirdi. Hemen dedesine cevap verdi. Tavuklar yumurta fabrikası. Çok faydalı olan yumurtayı veriyorlar. Otla besleniyorlar. Arılar bal fabrikası. Çiçeğin özünü alıyorlar ama bal veriyorlar. Artık Allah'ın yeryüzü fabrikalarını öğrenen Emre saymaya devam etti. Ağaçlar meyve fabrikaları, çamur yerler, baldan tatlı meyveleri verirler şu bu. Emre Allah'ın yeryüzündeki fabrikalarının neler olduğunu aklına gelenleri bir bir saymaya başlamıştı. Fakat Emre bir şeyi merak etti. ''Acaba insanların fabrikaları mı daha mükemmel yoksa Allah'ın yeryüzü fabrikaları mı? Hangisi?'' Dedesi ''Ben farklarını anlatayım, hangisinin daha mükemmel olduğuna sen karar ver.'' dedi. İnsanların fabrikaları yalnız bir şey üretir. Mesela bugünkü gezdiğimiz fabrika yalnız kumaş üretir değil mi? Evet, Allah'ın yeryüzü fabrikalarından diyelim inek yalnız süt üretmez. Aynı zamanda et, deri hem de doğum yaparak yeni bir inek üretir. İnsanların fabrikaları hareket edemez biliyorsun. Allah'ın yeryüzü fabrikalarından bazıları hareket ederler. Ve bunun gibi sayabileceğim neler var neler. Emre şimdi söyle bakalım. İnsan fabrikaları mı, yoksa Allah'ın yeryüzü fabrikaları mı daha mükemmel? Emre, Allah'ın yeryüzündeki fabrikalarının ne kadar mükemmel ve sayıca ne kadar çok olduğunu anladı. Elbette ki Allah'ın yeryüzü fabrikaları daha mükemmel dedi. Emre için o gün çok harikaydı. Fabrikaya getirdiği için, ve Allah'ın yeryüzü fabrikalarını öğrettiği için dedisine de minnettardı. Nihayet babasının toplantısı bitti. Emre ile İlyas dede birlikte babasının odasına gidip ziyaret ettiler ve fabrikadan ayrıldılar. Emre, dedesi ve babasıyla beraber askerde olan abisi Muhammed'in yemin törenine gittiler. Emre, abisini uzun zamandır görmüyordu. Neredeyse bir ay olmuştu. Bu yüzden abisini çok özlemiş ve bir an evvel görmek istiyordu. Emre aynı zamanda askeriyenin nasıl bir yer olduğunu da merak ediyordu. Emreleri kapıda askerler karşıladı ve tören alanına gittiler. Yolda giderken her bir bölükte eğitim gören askerleri gördü. Hepsinin kıyafetleri, silahları aynıydı. Nihayet tören alanına geldiler. Yerlerine oturdular ve heyecanla askerlerin gelmesini bekliyorlardı. Aradan bayağı zaman geçmesine rağmen, Askerler hala gelmemişlerdi. Emre artık sıkılmaya başlamış ve sürekli dedesine, ''Dede ne zaman gelecekler, ne kadar kaldı, abim ne zaman görülecek?'' deyip duruyordu. Nihayet askerler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Tören alanına 5000 bin tane asker gelecekti. Emre, 5000 bin tane asker arasında abisini nasıl bulacağını düşünüyordu. Ve dedesine, Dede, ben abimi nasıl göreceğim dedi. İlyas dede, ee, Bak şu en başta gördüğün birinci bölük, Onların yanına gelenler de ikinci bölük, Abin de onların içinde dedi. İkinci bölük askerleri de yerini almıştı. Fakat abisini bir türlü göremiyordu. Emre'nin babası, ''Ha ben gördüm bakın, üçüncü sırada.'' dedi. Evet Emre de görmüştü. Abisi asker kıyafetleri içinde ilk defa göründü. Askerlerin hepsi yerini almış ve tören başlamıştı. Bir tane komutan geldi ve rahat, ''Hazır ol, ileri marş.'' gibi emirler veriyordu. Beş bin tane asker, çok düzenli bir şekilde ip gibi dizilmiş ve bir komutanın verdiği emirle yürüyor, duruyor, hareket ediyor. Emre, bir komutanın bu kadar askeri aynı anda hareket ettirebilmesine hayret etmişti. Çok muhteşem bir görüntüydü. Çok etkilendi. Dede, bir komutanın bu kadar askeri yönlendirmesi ne kadar mükemmel değil mi? Aynı hareketi yapıyorlar. Evet, dedi. Lakin daha mükemmeli var. Emre, İlyas dedenin daha fazla askerle yapılan törenlerden bahsettiğini zannetti. Yani dedi, on bin askerle yapılan bir tören mi? Hayır, hayır dedi. Daha mükemmeli var. Yüz e, bin mi? Hayır, daha fazla. Dede bir milyon mu? Hayır, hayır demeye devam etti dedesi. Emre şaşırmıştı artık daha fazla sayı söylemek istemiyordu. Belli ki sayıyı ne kadar arttırsa, dedesi daha fazla, daha mükemmeli diyecekti. Peki, daha mükemmel ve daha fazlası nasıl olabilirdi? O kadar askerin kıyafeti, yemesi, içmesi, silahı nasıl karşılanır ve nasıl yönetilebilirdi? Dayan ama hep gene. ''Dedeciğim'' dedi. Kim bu askerler ve bunlar neredeler? İlyas dede, Emreciğim dedi, daha fazla ve daha mükemmel olan Allah'ın yeryüzündeki askerleridir. Bu askerler 400 bin çeşit bitki ve hayvanlardır. Bunların sayıları bizim bilemediğimiz kadar. Bu askerlerin her birisinin kıyafetleri ayrı, kullandığı silahları ayrı, yedikleri ayrı, içtikleri ayrı, görüntüleri ayrı, vazifeleri ayrı. Hiç birisinin kıyafeti, silahı ve yiyeceği unutulmamış ve hiçbir hata olmadan kainatın komutanı ve her şeye gücü yeten Allah tarafından karşılanmış. İnsanların ordusundaki askerlerin kıyafetleri, silahları aynı. Fakat yeryüzü askerlerinin her birisinin kıyafeti ve silahı ayrı ayrı. Mesela leoparlar var bilir misin? Onların kıyafetleri kürkleridir, silahları pençeleridir, dişleridir. Akreplerin kıyafetleri kabukludur, silahları zehirli kuyruklarıdır. Ağaçların kıyafetleri kabuklarıdır, yeşil yapraklarıdır, silahları dikenlerdir. Yani gerisini sen düşün. Her bahar mevsiminde bu askerlere ayrı ayrı kıyafetleri giydiren, ayrı ayrı silahlarla donatan ve her birisini ayrı bir vazifeyle dünyaya gönderen bir komutan tabii ki sonsuz derecede daha mükemmeldir. Emre, dedesinin anlattıklarını dinledikten sonra hayretler içinde düşünmeye başladı. Dedesinin anlattıklarının hepsi doğruydu. Yeryüzü, kainatın komutanı olan Allah tarafından kusursuzca yönetilen bir ordu gibiydi. Dünyadaki tüm canlıları yönetebilmek gerçekten muhteşem bir olaydı. Bu nasıl bir denge ve hesaplamaydı? Bunları fark edebilmesi çok hoşuna gitti ve dedesine teşekkür etti. Yemin töreni de başlamıştı. Askerler hep bir ağızdan bağırarak yemin ettiler. Nihayet tören bitti ve abisine sarıldı. Abisini çok özlemişti. Öptü, kokladı. Abisinin iki günlük izni olduğu için onu da aldılar ve dışarı çıktılar. Emre, hayatı boyunca bir asker gördüğünde gerçek askerlerin ne olduğunu ve komutanın neler yaptığını hiç unutmayacaktı. Evet çocuklar, Emre bu paylaşımlarına daha sonra inşallah devam edecek. Bakalım gözlemleri neler? Dediyse ona daha neler anlatacak neler. Hepiniz en kuvvetli, eşi benzeri olmayan Allah'a emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.